Ahmet İnsel'le ufuk turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın can. Evet, demokrasi paketi diye adlandırılan durumu konuşmanın tam zamanı. Çünkü dün açıklandı. Epey de yankı yaratmış oldu. anlaşılıyor hem Türkiye içinde hem de dışından da yankılar var. Evet bu beklenti yüksek biliyorsunuz bu e, demokrasi paketinin böyle geliyor geliyor e, açıklanıyor e, türünde bir, e, evet. bir bir tür pazarlama teknik ile hazırlandı ve dışarıya çok fazla en azından basına İçeriğiyle ilgili hemen hemen hiç Dişe dokunur bir şey sızmadı Doğrusunu söylemek gerekirse Dişe dokunar sızan içinde şu olacak Bu olacak denilen şeylerin <gülüyor> Bir kısmı yok ee, pek Beklenmedik birkaç tane e, Olumlu ve bugüne bu, yani Başbakan açıklayana kadar e, Böyle bir hamle yapılacağını Hiç duym beklemediğimiz Birkaç tane de olumlu hamle var ee, Örneğin Kimse e, ben duymamıştım veya okumamıştım e, ilkokullarda andığımız e, uygulamasının <gülüyor> kaldırılacağını bu pakette. Siz duymuş muydunuz? <gülüyor> Hayır duymamıştık ve çok e, çarpıcı bir değişiklik olduğunu adeta devrimci tırnak içinde bir değişiklik olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Çünkü tabii, çok tabii. uzun yıllardan beri yani 80 küsur yıldan beri adeta genlerine işlemiş olan bütün çocukların... Tabii. Hatırlatma yapalım Başbakan bir, bir, bir, bir dönem kaldırılmıştı Sonra yeniden koyduğu gibi bir şey söyledi Dinleyenler bunu yanlış algılamış olabilirler okuldaki uygulama işte 80 yıldan beri aşağı yukarı 81 yıldan beri yanılmıyorsam okuldaki uygulama Bu metinin küçük farklarıyla 80 darbesi sonrasında bu metne Bir iki şey daha ilave ettiler Daha hamasi hale getirdiler biliyorsunuz Küçük farklarla bu metin hep devam etti. İlkokullarda hiçbir zaman bu uygulama ne Demokrat Parti döneminde ne 1960'larda ne 1980'lerde ne de 2000'lerde bu uygulama kalkmadı. Değişen şu oldu, 1998'de 28 Şubat müdahalesi sonrasında ilkokul, ilköğretim, Kesintisi 8 yıla çıkınca birdenbire eskiden ortaokul konumunda olan okullar da ilkokul konumuna geçtikleri için bunlar evet. e, eski ortaokullarda da e, söylenir hale geldi. Yani birdenbire kapsama alanı beş, ilk 5 yıldan ilk 8 yıla e, genişledi. E, ve geçen sene 4 artı 4 artı e geçince e, o okulların ortaokullardan kaldırıldı ilkokullara. Çünkü ilkokul ilk öğretim e, 4 yıla inince 4 yıla indirilmiş oldu. Ama e, kesintisiz olarak şunu söyleyebiliriz. Başlangıcından bugüne kadar e, önce 5 senede sonra e, 4 senede ilk kesintisiz olarak söylenen bir e, cumhuriyetçi ant e, oluşturma iddiasıyla aslında e, çok şoven, ırkçı ve ee, ve aynı zamanda da e, yurttaşı bireyi tamamen e, topluluğa adanmış bir e, e, bir kurban olarak gören e, topluluğu ve devleti yücelten, bireyi e, tamamen ona tabi ona adanmış en önemlisi ona adanmış bir e, bir hiç gibi e, tanımlayan. Ve işte o meşhur cümlesiyle varlığını, Türk varlığına armağan etmeye eden, ettiğini ilan eden, e, tabi bu e, kuşaklar yetişti. Tabi bu e, cümleler bir müddet sonra çocukların kafasında nasıl başka çağrışımlar yapar, e, nasıl e, başka e, türlü tepkiler doğru, insan... E, Neyse ki e, tornadan çıkma e, çık, ne kadar tornadan çıkartılmaya çalışırsa çalışsın kendi kapasitesiyle onu çeşitlendiren, zenginleştiren bir e, bir e, varlık e, ama e, tabii ki bunun bıraktığı çok ağır bugün e, Türkiye toplumunda ırkçılığı, yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının e, korkunun ee, ve e, devlet e, ve top, şey, tapınmasının millet tapınmasının e, kaynaklarından yegane değil ama bunun e, birçok kaynağından biri olduğunu, insanların kafasına bunun o yaşlarda çakılmasının e, böyle bir e, sonuç yarattığını söyleyebiliriz. Evet çok önemli olumlu aslında. Bir, yani... yani simgesel değil sadece. Evet evet ben de aynı fikirdeyim. Mesela e, Ayşe... Kütlerdiğinden çok daha anlamlı. E, Ayşe ee, Hür yani. yazmıştı 1933'te e, Doktor Reşit Galip Milli Eğitim Bakanı. 33 hatırladım. <gülüyor> evet. 81 dedim tam 83. 80 yılmış olsun. 80 yılmış ve e, yani e, Doktor Reşit Galip de evvela bir baba olarak bu hisleri duymuş. Sonra da Milli Eğitim Bakanı olarak okul çocuklarına bu andı içirmişti diyor. E, Afet İnan'ın anlattığına göre Afet Hanım'ın e, ve çok e, yani sonradan da işte 72'de e, öğrenci andının bir kelimesi değiştiriliyor. Cüm milletimi özümden çok sevmektir diye bir şey de getiriyorlar. Ve bazı eklemeler de yapılmış. Açtığın, ey büyük Atatürk açtığın yolda gösterdiğin hedefte durmadan yürüyeceğimi ant içerim diye de ne mutlu Türk'üm diye ne gibi eklemeler de yapılmış. Ama yani bu mesela yeni Ayşe Hür'ün o yazısından hatırladığımıza göre 8 yıl içinde 1280 kere yılda ortalama 160. Uçluğu, 98'den sonra. Evet. Yani tabii ister Kürt ister Ermeni, <gülüyor> ister Rum ister Lal, ister Çerkez, ister Fransız kökenli olsun. 8 yıllık temel eğitim boyunca 1280 kere Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye demek zorunda. Bu da müthiş bir ideolojik beyin yıkama tabii. Tabii tabii, tabii. tabii tabii. Bu çok önemli bir adım. Yani simgesel değil sadece. Yani dudak bükenler olabilir, ne olacak andınız diye. Bu hakikaten çok önemli. Bunun benzer bir adımı eğitimde zorunlu din eğitimin kalkması olur. Benzer bir adım. Bütün ilkokul dörtten başlayıp e, Lise son sınıfa kadar yapılan O zorunlu din eğitim, eğitiminin de Kalkması benzer Önemli bir adım olurdu Tabii ki bunun benzer adımları müfredatla ilgili e, Elbette yapılması Gereken başka şeyler var ama bu çok önemli Kürt sorunu açısından simgesel olarak da Çok önemli e, Diğer e, konulara gelince Burada <gülüyor> Birinci e, Konu herhalde önümüzdeki dönemde Çok e, tartışacağımız ee, AKP'nin e, başbakanın sunduğu e, seçim sisteminin değiştirilmesi önerisi. Burada e, ben bunu istiyorum diyerek değil, e, istemiyorsanız şu iki tane önerdiğimden var olanı devam ettiririz. Bu, bundan da biz e, yükün, yani şu yapmayı Gocun, zarar görmeyiz. Gocunmayız diyor. Gocunmayı, zarar görmeyiz. E, bu, gayet bu işimize de gelir e, anlamına gelebilecek bir e, bir tür e, karşı tarafı bu e, e, Tehdit. Şimdi şunu yalnız görelim eğer bu bir seçim yasası değişikliği olacaksa şimdi anayasa değişikliği gerektirmiyor biliyorsunuz seçim sistemin değişmesi için sadece 2015 seçimlerinden bir yıl önce seçim sistemin değişmiş olması lazım. 2015 seçimlerinde uygulanabilir olması için milletvekili genel seçimlerinde yerel seçimlerle ilgili bir öneri değil bu cumhurbaşkanı seçimlerinde de ilgili bir öneri değil. Önümüzde dolayısıyla gelecek diyelim Mayıs ayına kadar bir süre var. Gelecek seçimleri gelecek 2015 Haziranında olacağını tahmin edersek. Evet. Ya en azından şimdilik böyle olacağı beklenir. Bu durumda şu, endişem şudur ki diğer seçim sistemleri MHP'yi daha fazla zor durumda bırakacağı için sonuçlar itibariyle e, CHP'nin de e, diğer bu diğer seçim sisteminde bugünkünden daha büyük e, karı olacağını zannetmiyorum ortaya çıkan simülasyonlar çok büyük şey göstermiyor gerçi bugün <gülüyor> Seyfettin Gürsel bir kaba simülasyon yapmış e, CHP'nin biraz daha az milletvekili hatta çıkarabileceğini de gösteriyor çünkü e, bu %10 barajı sadece AKP'ye yaramıyor. %10 barajını aşan bütün partilere yarıyor. Çünkü o diğer %10 barajını aşamayan partilerin oyları %10 barajını açan partilerin milletvekillerine havale oluyor. Dolayısıyla endişem şudur ki inşallah bu benimki sadece kuruntu olur, vesvese olur. Meclisteki şu anda BDP dışında ve AKP'nin bir kısmı dışında e, bu e, değişikliği e, gündeme getirecek bu değişikliği onaylayacak bir çoğunluk çıkmaması e, AKP sadece burada kararlı biçimde e, kendisine başka türlü yarar sağlayacak bir seçim sistemi olduğuna inanırsa ki bu dar bölgeli sistem zannediyorum daha çok işlerine yarayacaktır e, onlar taşıyıcısı olacaklar bunun bunu şunun için söylüyorum e, burada e, Partilerin, diğer partilerin En adaletli Seçim sistemini yönlendirme Kapasitesi olmayacağı Tartışmaların Hep hangisi bize daha zarar verir Hangisi bize daha fazla şey getirir Yarar getirir Noktasından Hareket edeceği Ve sonuçta hep Bütün seçim sistemlerinde sorunlar var Mükemmel seçim sistemi yok elbette Fakat Bu Türkiye'deki ee, küçük partilerin sistematik olarak tasfiye edilmesi sadece genel seçimlerde değil, yerel seçimlerde de bütün alanlarda tasfiye edilmesi. Çünkü bunu e, milletvekili seçimleri ne hep %10 barajını he, tartıştık hiç. Yerel seçimlerdeki fiili barajı ve niçin yerel seçimlerde küçük partiler var olamaz? Ee, esas belki en etkili olacakları yerler e, yerel seçimlerde, yerel yönetimlerde iken oradan tamamen bütünüyle, dışlanmalarına karşı bir hassasiyette yaratılmadı doğrusunu söylemek gerekirse. Büyük partilerin, bu siyasal partilerin hep her şeyi milletvekilliği ve parlamento olarak merkez olarak görmelerinin de bir sonucu bu. Türkiye'deki merkeziyetçilik sadece AKP'ye özgü değil. Ve belki önümüzdeki dönemde biraz da bu seçim sistemi değişikliğiyle beraber yerel yönetimler, mahalli idareler, yerel yönetimler, yerel seçimler deki seçim sisteminde tartışmak, belki o vesile onu da değiştirmek gerekecek. Evet, bu arada yani seçim sisteminde bu önerilen değişikliklerin aslında hem Seyfettin Gürsel'sinin de biraz önce dediğim gibi radikalde bugün, hem de gene radikalde Tarhan Erdem tarafından evet, yapılan an analizlerde her ikisinde de, ee, bunun bir reform olduğu e, Niteliğini Değişirse, Değişirse Çünkü değişme ihtimali de var onu söyleyeyim Çünkü evet. değiştireceğiz deme, demiyor AKP yanlış bir şey yapmıyor Bu ikisi arasında Bu iki öneriyi getiriyoruz Olmazsa da devam ederiz diyor Yani e, diğer bütün 17, 18 maddenin 17'si Bunlar şöyle şöyle şöyle değişecek diyor Evet Seçim sistemi değişebilir Veya değişemeyebilir Değişmeyebilir onun evet. için burada temkinli olmak lazım. Yani reform getiriyor tartışma açıyor şu anda reform getirmiyor. Evet 6 ya da 14 milletvekili çıkaran çevreler ve %5 yüzde %3 olsaydı demiş. Ama bu sistem doğrudur ve bazılarını söylediği gibi çok oy alan partiyi ek kazanç sağlamaz. <gülüyor> adalet bozulmaz demiş Tarhan Bey. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Ee, o, bu seçim sistemini tartışacağız. Bunun iki dar bölgeli seçim sisteminde yüzde dar bölgeli tek milletvekili olduğu seçim sistemindeki avantajlar, sakıncalar bunları tartışacağız. Bir turlu mu olacak, iki turlu mu olacak? Bir turlu olursa çok İngiltere'de olduğu gibi çok garip sonuçlar çıkabilir. Yani bir milletvekili'nin olduğu seçim bölgesinde yedi tane milletvekili, yedi parti aday olduğunda Seçilen kişi yüzde yirmi ile seçilebilir. Evet. Bu İngiltere'de böyle çünkü İngiltere çok fazla milletvekili, çok parti yok. İki üç parti doğrudur birinci gelme aşamasında noktasında. Dolayısıyla bu haksızlığa yol açıyor tabii ki. Ama Fransa'daki iki turlu seçim daha doğru bir seçim çünkü seçmenlerin her durumda seçilenin seçmenlerin birinci tercihi olmamakla beraber ikinci tercihini mobilize etmesini sağlıyor ve tabii meşruiyet temsiliyet açısından çok önemli ve siyasi partiler arasında işbirliği, iki seçim arasında ittifaklar gibi yeni dinamikler de getiriyor. Bunları sonra tartışacağız. Diğer siyasi partilerle ilgili önemli değişiklik, gerçekten reform dediğimiz değişiklik bir bu %3, e, ulusal seviyede %3 oy almış partilere e, e, yardımın, e, devlet yardımının verilmesi. Bu bir %3'den %7'ye çıkartılmıştı hatırlarsanız. Bu %3'dü zaten önceden de. E, %7'ye çıkarılmasının nedeni <gülüyor> e, genç parti e, öncesinde mi çıkarılmıştı? Tam hatırlayamadım ne zaman %7'ye çıkarıldığını. Sabahleyin bakmaya çalıştım, unutmuşum. E, bu %3'e inmesi önemli. Evet. Ama %10 barajıyla beraber yani bu seçim sistemi değişmez ve sadece %3 siyasi partilere seçim yardımı getirilirse bu BDP'lere çok büyük bir dilema yaratacaktır. Çünkü BDP ancak %10 barajıyla bağımsız adaylarla meclise girebiliyor. Bağımsız adaylarla meclise girdiği için de BDP'nin oyları sıfır. Dolayısıyla bağımsız adaylarla meclise girmenin bedeli... Ee, devlet yardımından yararlanmamak yani bugünkü dönem gibi olacak. %5, %6 oy potansiyon olan bir parti bağımsız adaylarla girmek zorunda olacağı için devlet yardımından yararlanmamaya devam edecek. Bu bir dilemme ve e, evet yani bunu da Koray Çalışkanı da e, 40 katır mı 40 satır mı diye %10 yani, barajı kalırsa yani bugünkü evet, sistem kalırsa, kalırsa diğer sistemlere geçildiğinde bu, bu mahsur ortadan kalkıyor tabii, onu belirtmek lazım. Önemli diğer konu çok konuşulmadı. siyasi partilere üyelikle ilgili kısıtların kaldırılması, seçme hakkına sahip olan herkesin siyasi parti üyesi olabilmesi. Bu memurlarda önemli bir şey, memurların siyasi parti üyesi olmalarını sağlayan önemli bir siyasi partilerin gerçek anlamda fiktif, şeylerle idare ediliyordu biliyorsunuz. Bütün şimdi benim bulunduğum e, sol partilerde fahri üyelik diye bir şey vardı. E, fahri üyeler aslında asil üyelerden daha da etkili oluyorlardı genellikle. E, ve e, kongre değil de işte bir e, kurultay toplayıp deyip fahri üyelerin de katıldığı yerleri karar alıp, göstermelik kongrelerle sonra o kararlar sanki kongrenin kararı gibi yapılıyordu. E, bunlar, bu tür fiksiyonlar da gerek olmadan daha hakiki e, faaliyetler e, yürütebilirler. Bu, bunu devam edelim. E, eş başkanlık e, kadın hareketi açısından önemli bir e, önemli bir e, e, adım. E, umarız bazı partiler e, er, iki erkekten oluşan eş başkan seçmezler. Evet. <gülüyor> Peki bu şeyde var mesela BDP'de bu durum var zaten. FİL'en var ama başım, yasa tanımlamış, yani, yasa tanımlamış, yasa, yasa yani da yok. değişiklik o değil mi? Tabi yani, tabi yasa, ya. eş, yani siyasi partiler yasası eş başkanı tanımıyor. BDP fiili olarak ve Yeşiller Partisi fiili olarak, ve Yeşiller ve Sol ve gelecek, Partisi evet. e, fiili olarak e, iki eş başkan, eş sözcü adı altında iki eş başkanı yürütüyorlar. Ama şu anda yasa nezdinde Selahattin Demirtaş mı, Gülten Kışanak mı hangisi bilmiyorum doğrusu. Onu da çok iyi örtmeyi becerdiler ve o yasanın erkeği mi kadın hangisi olduğunda bilmiyoruz çok başarılı biçimde yaptılar iki partide ama yasal olarak onlardan sadece birisi başkan diğeri nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yasa yasaya göre uygun değil dolayısıyla şimdi yasal olduğu andan itibaren de diğer partiler de belki bu tür, ama bu doğrusunu söylemek gerekirse eş başkan imkanını yarattım diye bütün partiler eş başkanlığı sisteme geçecek diye bir e, beklentiye de girmemek lazım. Bu e, kadın hareketine verilen önem e, eşitliğe verilen önemin simgesi olarak siyasi evet, partilerin var. de böyle bir gelenek vardı zaten. Sevil Turan'la Arif Ali Cangın'ın da Yeşiller evet. ve Sol Gelecek'te bunu bu Benzer geleneği durumda, de evet. sürdürüyorlardı. Evet. evet. Ee, taraftan önemli siyasi partilerle ilgili önemli değişiklik. Bu farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda yapma hakkının getirilmesi. Bu bir suçtu biliyorsunuz. Hatta bu konuda açılan davalar gözaltına almalar seçim öncesinde gerçekleşiyordu yer yer. Hem ön seçimlerde hem seçimler sırasında farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda hakkının verilmesi de Türkçe dışındaki dillerin ee, eğer dar bölgeyle mesela yapıldığında tasarlayın e, bu seçimin Sadece Kürtlerin değil e, Ermeni bölgesinde Ermenilerin e, Roman bölgesinde Roman adayın e, Çerkezlerin olduğu yerde eğer Çerkezçe konuşanlar varsa Çerkezçe Yani Türkiye'deki o dil çeşitliliğinin siyasi alana da yansıması Tanınması Bunun böyle e, bilinen ama yasak Görünmeyen bir dil çeşitliği Farklı diller olmaktan çıkmaları açısından önemli. Seçmenlerin kendi kimliklerini ifade etmeleri açısından önemli. Bazıları şey diyeceklerdir bu tam Türkiye'yi bölmeye yarayacak bir iştir. Çünkü siyasi olarak da herkes kendi dilini kendi kimliğini ön plana çıkartır ve Türkiye bölünür kardeşim diyecekler de vardır. Bazıları gericilik adımı olarak tanımladığı gibi bölücülük adımı olarak da tanımlayanlar çıkacaktır. Bunu Tam, e, tam aksini de savunmak mümkün. Büyük bir şenlik havası evet, içinde ama bu, bir bütünsellik gibi. E, bu, bu maalesef, e, evet e, tam onu demek istiyorum. Bu e, iki yaklaşımın, iki uyuşmaz yaklaşımın e, ifadesi. Bir, e, bu farklılıklar e, beladır, başımıza beladır. Bunları bastırmak, yok etmek, sindirmekle ancak e, burada bir barış veya sakinlik barış demeyen sakinlik oluşur diğeri de dediğin gibi bu farklılıklar e, zenginliktir şenliktir e, ve orta görünür olmaları e, aktif olmaları e, bölünür olma anlamına gelmeyecektir e, tam tersine belki Türklerin daha gönlünün de geniş olmasını sağlayacaktır Beyinlerinin daha geniş olmasını Hı -hı. sağlayacaktır çok tıkış tıkış bir dünya e, Hayal ve tahil dünyasını Türk çoğunluğu kapanmaktan Kurtaracaktır diye de düşünebiliriz Bu e, o Önemli temel haklarla ilgili e, Önemli e, gelişmelerden Bir tanesi de tabii ki e, Bu nefret ayrımcılık Yaşam tarzına e, Müdahale e, konusunda e, Cezaların arttırılması Burada tabi cezanın da Kanunun nasıl yazılacağına bağlı Bu e, Dikkatli olunmazsa ee, özellikle e, biliyorsunuz bu nefret suçları ayrımcılık, e, yaşam tarzına müdahale azınlık durumunda olanların çoğunluğun müdahalesine karşı korumak e, amaçlıdır genellikle çünkü çoğunluk e, nefret suçunu e, bir e, azınlıktan birisi çoğunluğa karşı işlemesiyle çoğunluktan birisinin azınlığa karşı işlemesi arasında etki farkı vardır burada dikkat edilmesi gereken konu örneğin din konusunda ee, nefret suçu kavramının Birdenbire dinle ilgili Herkesin diniyle ilgili ama sadece bu Müslümanlıkla ilgili değil Bunu e, Hristiyanlar da yapabilirler ileride, Aleviler de yapabilirler Dinle ilgili herhangi Eleştirel e, Bir e, sözü Nefret suçu kapsamına e, Sokma e, eğilimidir Böyle bir riski var Bunu daha önce de konuşmuştuk hatırlarsanız evet. e, Burada ama bu bu e, tehlikesi var diye e, nefret suçlarının e, üzerine veya ayrımcılıkla ilgili e, suçların e, üzerine e, daha e, yaptı, caydırıcı cezalar getirmemenin de e, doğru olmadığını düşünüyorum. Bu riski var yalnız onu, onu hakikaten e, dikkatli ele almak lazım. Aleviler yok. Evet, iki, bir biraz da eksikliklerden Evet, Aleviler yok. Alevilerle getirelim. ilgili hiçbir şey yok. Bekir Bozdağ bilahare Alevilerle ilgili başka bir çözüm paketi arıyoruz diye bir söz etti. Ama bunu başbakan hiç söylemedi. Söyleyebilirdi, kendisi söyleyebilirdi bunu madem böyle bir girişim var. Alevilerle ilgili daha ileride konuşacağız derdi ve sorun olmazdı da bu üstelik. Ama bu böyle yok hükmünde ve esas itibariyle de bir üniversitenin adını Hacı Bektaş Veli Üniversitesi adına çevirmeyi sanki Alevi açılımını, Aleviler için yeterliymiş e, e, havası doğurarak yapılmış bir girişim. Yani hiç, hiç olmasaydı belki de anlamlı olurdu o olurdu o Bekir Bozdağ söylediği. Küçük bir detay. Niye başbakan bir üniversitenin adını değiştirme kararını ilan ediyor? Üniversitelerin adları kendileri tarafından değiştirilmesi gerekmez mi? Çok önemli bir nokta evet. Küçük bir üniversitenin böyle bir talebi var mı? Öğretim üyelerinin talebi var mı? Nevşehir öğretim Nefşhir Üniversitesi Senatosu böyle bir karar aldı mı? Onlara danışıldı belki de yapılmıştır ama bilmiyorum. Duymadık en azından. En azından burada başbakanın ne demek, ağzından için? duymak yani çok anlamlı Yani bugün İstanbul Üniversitesi'nin adını başbakan, ben karar verdim İstanbul Üniversitesi. Gelecek Demokratikleşme Paketi'nde Mehmet Akif Ersoy veya Nazım Hikmet Üniversitesi hiç fark etmez. Dedik dediğinde olacak mı? Evet. Bu merkeziyetçi zihniyet beni hakikaten bu detayda merkeziyetçi zihniyet... ...demokratikleşme paketi içinde... ...çürük diş gibi sırıtan bir karar bence bu. <gülüyor> evet. işte be, belki şeyden de... ...bahsetmek bu meseleyle... ...mümkün olabilir. Yerel yönetim meselesi... ...paket Hiç yok. Dışı, hiç, yok. hiç yok. Yani yerel yönetimler... E, ...şartına getirdiğimiz... E, e, ...devletin getirdiği... E, ...şehlerin... ...kaldırılması, kısıtların kaldırılması... ...en azından bekleniyordu. Yerel yönetimlerle... ...hiç hiçbir şey yok... ...yerel yönetimlerle ilgili... Ee, diğer taraftan e, te, e, terörle mücadele Bilmiyorum, yasasının evet. terör kavramının aşırı kapsamının aşırı genişlemesinden ve örgüt terör örgütüne üye olmamakla beraber diye devam eden o meşhur şey var ya e, evet. onun kapsamının aşırı genişlemesinin yarattığı ağır hak ihlalleri bunlar ağır hak ihlalleri yani şu anda biz dizi sayısı yüzlerce veya binlerce ile ifade edilen insanın e, hapiste kalmasına yol açan ağır çok ağır hak ihlalleri e, ve bu hak ihlallerine ilgili hiçbir şey yok. Onların e, hafifletilmesi yani kaldırılmasından bahsetmiyorum terörle mücadele yasasının. Keşke olabilse ama gerçekçi olalım. Olmayacağını biliyoruz. Ama bunun en azından sınırlandırılması kısmi adım atılıyorsa burada da kısmi adım atılabilirdi. Kısmi adımın yanında bir de ee, adımlar kısmı bazı alçılardan simgesel olarak önemli adımlar kısmı küçük taksitli demokrasi paketi diyebiliriz bunlara yani bir kısmını şimdi alın bir kısmını ileride vereceğiz ee, denen bir demokrasi paketi diyebiliriz buna ama bazı alanlarda hiç e, şirket e, şeyi düşünmemiş, e, üretim yapmayı düşünmemiş e, gibi gözüküyor. E, Tabii KCK tutukları. Başörtüsü. Yoktur. KCK tutukları ve TMK terörle mücadele yasası. Yani KCK'da hmm. zaten tutukları terörle mücadele yasası evet. kapsamında olduğu için ayrıca belirtmedim KCK tutukları diye. Başörtüsü yasağının e, kamu kurum ve kuruluşlarında e, TSK emniyet hak, emniyet TÜŞLAV kuvvetleri emniyet mensupları ve hakim ve savcılar dışında orada da üniforma e, kılık kıyafet kuruluşları e, ...kuralı olduğu gerekçesiyle kapsam dışı bırakıldığını belirtti başbakan. başbakan. İtfaiye erlerinde kadın itfaiyeci olursa ne yapacak bilmiyorum örneğin, onu söylemedi. Ama kadın itfaiyeci olmaz değil mi? Erkekliğe, erkeklere yakışır bir işte itfaiyecilik. Amerika'da çok var ama burada bilmiyorum. ...bilmiyorum başörtüsüyle itfaiyecilik yapılacak mı... ...kaskınız altında başörtüsü mü takacak... ...neyse bunlar... <gülüyor> ...detay... ...yani şunun için söylemek istiyorum... ...akılık <gülüyor> kıyafet... E, ...çerçevesinde... ...hakimlerin... E, ...kıyafetinde başla ilgili bir şey yok... ...benim bildiğim kadarıyla... ...yok evet... E, ...İngiltere'de hakimler peruk takarlar... E, ...bizde e, peruk takmıyorlar... ...dolayısıyla... ...o kadar... E, Rahat çözülecek gibi gelmiyor bana doğrusunu Söylemek gerekirse TSK ve emniyet dışında Şimdi orada gerçekten bir kılık Kıyafet var işte şapka var Falan filan ama şu anda Kısa vade şu anda Bir dizi Çevreyi Çok çok huylandırmadan Muhafazakar Çevreyi ve kadınların temel Haklarından birini Tanıyan bir Değişim gene de Son olarak bu roman dili ve kültürel süsünü kurmak. Bir an bir yerde okudum. Ya zaten kurulmamış mıydı diye romanlardan bir, bir yerlerden bir, bir mesaj okudum dün. Doğru mu bilmiyorum. Varfet böyle bir şey. Ama güzel. Olmasında hiçbir mahsuru yok. Bunlar böyle büyük bir paketin içinde yer aldığında biraz işte onu da yaptık bunu da yaptık. Süs niteliğinde kazanıyor. Mor Gabriel Manastırı arazisinin... Ee, ...iade edileceğini başbakanın söylemesi aslında çok çok çok ciddi bir sorun. İade edileceği için sorun değil. Demek ki başbakan iade ediyorsa onu başbakan mı el koydu diye sorarlar. Bunlar mahkemelerin yapması gereken işler. Evet. Öyle, öyle değil mi? Öyle tabii. öyle tabii. Bir de tabii olmayanlar... Bir de özel okullarda e, eğitim. Evet. Evet galiba süremiz çok aşırı. Evet, Özel okullarda eğitim de oldukça ilginç bir... Önemli bir adım. Önemli. Yeterli olmayacak bence. Bir iki sene sonra e, devlet okullarında da e, devlet okullarında da e, Kürtçe eğitimin olmasının e, girizgahıdır bu. Zaten bugün devlet okullarında Kürtçe eğitim başlayacak deseniz başlatamazsınız. Yaygın biçimde öğretmen yetiştirme falan. Bu bir girizgah. Bir hazırlama aşaması. Bir pilot çalışma. Pilot çalışma. Bu aynı zamanda e, Kürt Öğrencilerin, Kürt ailelerin e, çoğunlukta olmadığı, azınlıkta olduğu, devlet e, batıda özellikle e, ileride çözüm olabilecek bir e, çözüm. Çünkü her yerde e, Kürt olmadığı için bütün okullarda Kürtçe okutulmayacak. Dolayısıyla doğuda Kürtçe okutulan devlet okulları ileride olabilecektir. Ama batıda e, bu büyük ölçüde özel okullar yoluyla çizilmek zorunda kalınacak. E, bu, bunun kapısını açıyor. Bir meşrulaştırma adımıdır, e, yetersizdir ama e, reddedilecek bir e, şey değil. Bir tek endişem e, bunun bir e, azınlık okulları statüsünde ortaya çıkması, e, yani Rum-Ermeni okulları statüsünde ortaya çıkması ve Kürtlerin e, o statünün aslında kendisi sorunlu bir statü. E, Rum-Ermeni ve e, Yahudilerin bir yararlandığı, o, e, statü okullarının yaralandı o o statüyü içine sokulması e, Türk kürtlerin azınlık statüsünde algılanması tanınması anlamına gelir bu da tabii eşit haklar talep eden bir e, kesime siz azınlıksınız kardeşim demek anlamına gelecektir bence sakıncalı ama zannediyorum bu daha çok e, e, daha çok bazı devlet okulları ve özel okullarda uygulanan işte Fransızca İngilizce Almanca dilinde eğitim veren okullarda uygulanan e, mühfretat e, dil dağılımını e, yaygınlaştıracak gibi gözüküyor. Eksikler siz devam edin evet. Dersiniz. biz de artık e, onunla devam etmeye çalışıyoruz. Bir de e, yani belki de bugüne kadar yapılan haklar mücadelesinin e, buna Gezi de dahil olmak üzere öncelikle dahil olmak üzere e, sonuç verdiği gibi de bir izlenimim var. Hı. Dediğin doğru ama gezi hareketinin haklar mücadelesi katılımcı demokrasi konusundaydı esas itibariyle ve çevre konusundaydı, çevre hak konusundaydı. E, dolaylı biçimde bu yani bir genel e, zihinsel bir, evet, bir, bir. <gülüyor> ama somut olarak yok. Evet. Çünkü katılımcı demokrasiyle ilgili hiçbir şey yok, evet. e, çevreyle ilgili hiçbir şey yok demokratikleşme paketinde ne olabilirdi diye sorabilirsiniz ama e, yok ama bir Genel demokratikleşme ruhu beklentisinin e, mücadelenin bu toplumun böyle bir beklentisini e, ısrarla, e, sebatla ve şey, şeyle e, kararlılıkla e, ifade etmiş olmasının böyle bir adım atmaya hükümeti e, e, zorladığını da söyleyebilirim. Evet, evet onu kastetmiştim. Var. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Ahmet İnsel Ufuk Turu